Merhaba, Açık Mimarlık dinlemektesiniz. Bayramgür Yıldırım. Topan'daki stüdyodan sesleniyoruz sizlere. Uzun sürede birlikte program yapmadığımız Ömer Şahin bizlerle birlikte teknik masada üç sevgili konuğum var. Neslan Şık, Nesyan İmamoğlu ve Büşra Topaktaş bugün bizlerle birlikte 30 Ekim'de Mimarla Merhaba etkinliği gerçekleşti İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki şahane ağaçların altındaki kampüsünde benim e, ben katılamadım. Dolayısıyla sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla hayli ilgi gören ve oldukça kalabalık e, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmış Mimarla Merhaba. Ben de hemen... Kendileriyle iletişime geçerek bu etkinliği konuşalım istedim. Hani ben orada bulunamamış olsam da dinlemek de istiyorum. Çünkü dolu dolu bir programı vardı. Kitap söyleşileri, film gösterimleri... Sergiler, paneller, konuşmalar yani güneşlik böyle bir bahardan kalma günde bir oraya bir buraya gidip mimarlıkla ilgili pek çok farklı etkinliği takip edebileceğiniz tek günlük bir festival gibi bir program olmuş. Sevgili konuklarımla da hem neler oldu, neler konuşuldu, mimarla merhaba derken İstanbul Planlama Ajansı'nın yerinde kimlere nasıl bir mimarlık festivali diyeceğim etkinliği planladılar. Hem de aynı zamanda bu mimarla merhaba aslında uzun soluklu bizde etkinlik nasıl yola çıktı pek çok farklı okulda şimdiye kadar Türkiye'nin farklı kentlerinde bu etkinliği yaptınız neler yaptınız nasıl yola çıktınız konuşmak istemiştim. Hani bu e, olmuş bitmiş bir etkinliğin arkasından bir konuşma değil. Devam eden bir etkinlik dizisi üzerine bir söyleşi olacak diye ben hayal ediyorum. Uzun bir giriş oldu. Hoş geldiniz. Ayrıca Hoş geçmiş olduk. olsun. Gözünüz aydın. Teşekkürler. Oldukça yorucuydu. Evet bizim için. Evet evet yani bunun arka planında süremiz el verdiğince konuşuruz ama bu kadar dolu dolu bir festival yapmak, bir etkinlik evet. yapmak oldukça yorucu olsa gerek küçük bir ekip ama oldukça e, cefakar bir ekip diyeceğim. <gülüyor> evet yani ellerinize, emeklerinize sağlık hepinizin. diyeyim Neler oldu Mimarlığa Merhaba'da geçtiğimiz pazar günü deyip ben böyle... Önce şey Sondan evet. <gülüyor> Güzel, sondan başlayalım evet. Önce şeyi düzeltelim. Bu, bu kez kentte Mimarlığa da adı. Ee, onun da sebebi hani biz Mimarlığa Merhaba'yı birazdan Neslan bize e, şeyi anlatır. E, geçmişini okullarda yaptığımız etkinlikleri bahseder ama... ...ilk kez kente Mimarlığa Merhaba deyip... Ee, bu kez e, bütün kentlerle buluşmayı denedik. Senin de dediğin gibi İpa Kampüsü'nü, o Florya'daki güzel hani ormanın içindeki harika yerinde. Gerçekten de çok şey bir gündü. E, güneşli ve e, rahat bir gündü. Dolayısıyla e, çok şey geçti. Yoğun ve e, güzel geçti. Ona gelmeden e, Neslan belki bize mimarlan merhabayı en baştan azıcık ee, özetler. Evet, belki... Ee, geçmişine gidebiliriz şimdi bu noktada. Kente yayılan ilk etkinliğiydi ama e, 2017 yılından beri Mimala Merhaba Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki okullara e, misafir oluyor. Biz buna ilk başladığımızda öğrenciler için ne yapabiliriz e, gibi bir soru vardı aklımızda. Özellikle de e, dergilerle ilgili bize çok fazla e, talep geliyordu işte. Öğrenciye özel indiriminiz var mı? Öğrenciye özel e, Neler yapıyorsunuz diye. E, aslında biz burada hani e, öğrenci için ne yapabiliriz e, diye düşünürken onlarla dergilerin e, arasındaki temasın böyle özellikle bazı fuarlarda vesaire de gözlemlediğimiz e, bir şey olmuştu. Dergilerle öğrencilerin temasının biraz zayıf olduğunu e, fark ettik. E, çoğu öğrenci e, bir dergiyle karşılaştığında işte elini alıp incelemek e, yerine... E, Instagram hesabı var mı diye soruyordu mesela bize ya da nereden bulabileceklerini nasıl ulaşabileceklerini bilmiyorlardı. Bu noktada biz yani sadece dergiler de değil tüm bu çeşitli etkinlikler öğrencilerin beslenebileceği ortamları onlarla daha erken zamanlarda buluşturabilir miyiz? Özellikle de birinci sınıfta. Mimarlık birçok farklı alandan beslenen bir disiplin sonuçta ve bunu da ne kadar erken bu fikirle karşılaşırsa öğrenciler o kadar değerli olacaktı. Ee, biz böyle bunun üzerine bayağı kafa yorduk ve bir etkinlik dizisine başlayalım. Bu etkinlik dizisinde de öğrencileri tüm bu bizim çok değer verdiğimiz e, en formal öğrenme ortamlarıyla bir şekilde buluşturalım, tanıştıralım. Yani bakın dergiler var, e, bakın e, sizin beslenebileceğiniz çok güzel etkinlikler var. Bakın mimarlık deyince çok farklı e, mimari alanlar da var kendi içinde mimarlık yapma biçimi de tek bir şekilde değil farklı mimarlar farklı mimarlıklar yapıyorlar tüm bunlarla tanıştırmak için ve tüm bu bahsettiğimiz farklı çalışmaları da içeren bir format kurguladık yani biz dergilerden bahsediyorsak öğrencilere dergilerimize hediye ettik biz söyleşilerden beslenin diyorsak onları söyleşilerle buluşturduk sergilerden bahsediyorduk ee, okullara sergi taşıdık. Mesela buradaki bir sergiyi alıp e, Bursa'daki bir öğrenci etkinliğini e, taşıdık. Tüm bu karşılaşma, önerdiğimiz karşılaşmaları e, formatımızın e, içinde bunlara yer açtık e, diyebilirim. 2017'de başladık. 2018'de devam et, etti etkinlikler ve 25'ten fazla şehre gitmiş e, olduk. E, bu böyle şey... E, Söyleyince bir anda böyle çok yüksek geliyor ama 10 bine yakın öğrenciyle temas ettik. Özellikle birinci sınıf öğrencisiyle. Ee, ve bazı okullara birkaç kez de gittik. Çünkü sürekli birinci sınıf e, öğrencileri odağında olduğumuz için e, her yeni dönemde yeni öğrencilerle tanışma fırsatımız oldu. Bu karşılaşmalardan da çok güzel geri dönüşler aldık. Yani hem okullar bizi tekrar e, çağırdı hem öğrenciler e, bizim gerçekten istediğimiz gibi o teması kurmuş oldu ve biz aklımızda hep daha ileri nasıl taşıyabiliriz mimarla merhabayı bunun isminin de verdiği bir aslında şeyle coşkuyla mimarla merhaba deyince sadece birinci sınıf öğrencisi değil yani diplomasını alan birinin de mimarla merhaba e, demesi e, tercih ederken ilk defa hayatında mimarlık kelimesini duymuş ya da bir mimarla karşılaşmış biri ya da Herhangi bir şekilde bir mimarla çalışmaya başlayan biri hepsi farklı farklı merhaba deme biçimleri biraz bunu da yayalım e, istedik e, ve ne, nasıl öteye taşırız dediğimiz noktada tekrar biz yeni bir kurgu yeni düşünceler yeni heyecanlar derken kentte mimarla merhabaya geldik. Mimarlık öğrencileriyle sınırlı tutmayıp kentliye de yayılın diye belki burada neyse sen, sen devam evet. edebilirsin. Yani bizim uzun süredir böyle bir derdimiz var aslında hani neden ona mimarlar buluşup kendi kendilerine mimarlığı anlatmasınlar artık da hani e gerçekten herkesle konuşulsun bu kentliye yayılsın. Yani çünkü bu kadar çok mimarlık okulu bu kadar çok mimar bu kadar çok her yıl mezun veriyoruz. Ama mimarlık yeteri kadar e, hiçbir zaman gündem alamıyor ve konuşulamıyor. Yani anca bir afet oluyor o zaman mimarlık <gülüyor> konuşuluyor. Ya da işte böyle <gülüyor> evet. skandal e, mahiyetinde bir karar alınıyor bir yıkım ya da yapım kararı ondan sonra konuşuluyor. Ya da işte bu son dönemlerde çok işte e, görüyoruz onu çeşitli restorasyon projelerinde. Yani... Ee, ...ilgi var aslında yok değil... ...orada da hani bu tür tartışmalar... ...başladığında kentliğin ilgisini görüyoruz... ...mimarlığa ve bu tür konulara... ...kentle ilgili konulara ama... E, ...belki birazcık... E, ...bunu şeyle de desteklemek gerekir... ...biraz daha fazla bu ilgiyi arttırmak... ...biraz daha... E, ...karşılaşılacak... E, ...konuşulacak ortamları bu konuları... ...şey yaparsak biz... E, ...ne denir ona... Hmm, ...arttırırsak... ...daha çok konuşulacak... ...daha güzel olacak her şey sonuçta diye de düşünüyoruz yani. Çünkü gerçekten talep etmesi için kentinin de birazcık bir parça e, neyi isteyeceğini bilmesi gerekir diye düşündük. Dolayısıyla kentte mimarla merhaba... ...git tasarlamaya giriştik. Bu arada biz İPA ile karşılaştık. E, İstanbul Planlama Ajansı ile tanıştık. Onların Florida'daki o nefis kampüslerini görünce zaten hani <gülüyor> burada olmalı diye e, şey yaptık. E, hemen karar verdik. Ondan sonra da e, bu işi kurgulamaya giriştik. E, daha uzun bir şeyi planlayarak başladık aslında ama... E, vakit adı, vaktimiz azdı planlamaya giriştiğimizde bu işi o yüzden e, bir güne yoğun bir program yaptık bu kez e, neler olduğu kısaca ondan bahsedeyim belki ya da önce birazcık Büşra'dan Büşra bize bahsetsin. Evet evet ben Yeri de onu gelmişken. sormak istiyorum. Evet. Hı -hı. Hem e, Büşra'dan da dinlemek isterim. Siz şimdiye kadar e, sevgili Neslihan'ın ve diğer Neslihan'ın <gülüyor> anlattıklarından e, daha çok e, mimarlık öğrencileriyle okullarda başka türlü mimarlık üzerine düşünme, öğrenme e, ya da pedagojik bir yaklaşımla aslında bu etkinlikleri kurgulamışsınız. Şimdi ise daha çok böyle kentin içinde bir gündelik Hayatımızın tam ortasında mimarlıkla nasıl farklı biçimde ilişkilenebiliriz gibi mimarlık öğrencilerine biraz daha hani e, geniş bir kitleye aslında diyelim hitap eden bir etkinlik yapmışsınız. Hani bunun motivasyonlarını Neslen çok güzel ifade etti. Hani e, Florya'ya bunu taşımak nasıl oldu diye ben soruya bir katman daha ekleyip hemen Büşra'ya vermiş oluyor. Tekrar merhaba. İPA'da aslında tam böyle bir yerde duruyor. Alanında uzman yani kent çalışmaları alanında uzman beş birimden oluşuyor. Bu biriminde birçok çıktısı var aslında günün sonunda ama gençler öncelikli olarak sivil toplum temsilcileri, sektör temsilcileri ve birçok alanda uzman ya da uzman olmayan kentli için etkinlikler ve programlar geliştiriyoruz. Bu birimlerinde e, o yüzden bu etkinliği ilk duyduğumuzda biraz da mimar olmanın verdiği e, getiriyle çok heyecanlandık. E, çünkü sadece... E, o alanda çalışan insanlar kendi aralarında birçok etkinlik düzenliyorlar ve hep kendi eksenlerinde kalıyor e, tartışmalar. Ama bizim de istediğimiz aslında bütün kentliğe dokunmak ve onların da katılımıyla e, bir şeyler geliştirmek. E, bir bir çıktıya dönüştürmek. E, bunun çıktısı ne olacak? İlerleyen günlerde göreceğiz sanıyorum. Çünkü etkinliğin devam etmesini arzu ediyoruz. E, ama İPAD'daki diğer e, katılımcı işlerden öğrendiğim e, herkesin dahiliyeti e, bambaş bir yere taşıyor çıktığı burada da onu amaçladık aslında hem mimarlığı kentliyle buluşturma hem de o akademik tarafı da bir arada götürme Evet. evet ve bunda tek günlük bir festival evet. gibi bir ortamda e, Florya'nın harika kampüsünde gerçekleştirmek. Yani ben şunu çok önemsiyorum. O yüzden neler olduğuya geçmeden de biraz vurgulamak istiyorum. Bu programda biraz benim de motivasyonum o. Mimarları yalnız mimarlığın mimarlarca konuşulduğu bir alan olmaktan çıkarmak. Çünkü evet. hepimiz... Hepimiz insan olan olmayan tüm canlılar mekanın, mimarlığın kullanıcılarıyız, üreticileriyiz. Dolayısıyla gündelik hayatımızın tam ortasında bir yerde duruyor mimarlık. Fakat Türkiye'de nedense bu pek böyle anlaşılmıyor. Neyse yani çok güzel ifade etti. Ne zaman bir afet olsa bir şey olsa sürekli böyle bir mimarlar televizyona gelir. Ve onlar da belli şekillerde konuşurlar ama bir hafta sonra bu unutulur. Ya da ancak işte böyle her yer çok beton oldu gibi bir geçmişe nostaljiyle bu iş konuşulur. Dolayısıyla hepimizin gündelik hayatının mimarlığı, olmasını çok farklı biçimlerde çok farklı kişilerle konuşuyor olmanız benim için çok çok değerli bir emekti. O yüzden de tekrar teşekkür etmek istiyorum ki yalnız mimarlı bir takım binaların inşa edildiği bir pratik olarak görmemeye çalışan bir etkinlik olması ayrıca benim burada vurgulamak istediğim bir konuydu. Neler olduğu ben buradan daha detaylı sormuş olayım. Evet. Dediğimiz gibi böyle işte bir, bir gün e, e, olsun diye kurguladık bunun nihayetinde e, ama tabii e, çok da uslu duramayıp e, etkinlik sayısını birazcık arttırdık paralel giden bir sürü etkinlik oldu her şeyden birazcık yapmaya çalıştık açıkçası çünkü hani e, biz bir şey etkinlik kurgulamaya girince öyle hayallerimizi şey yapamıyoruz çok kolay. <gülüyor> Ee, bir, bir gezi oldu. Ondan belki Büşra bahseder bize. İBB Miras'la ortak düzenlenen bir gezi oldu. Üç tane atölye yaptık. Hatta atölyelerden biri hem sabah hem öğleden sonra seansı yaptı. Ee, atölyeleri belki Neslihan'dan dinleriz. Ee, ben de şeyden bahsedeyim. Ee, Korku Metropolü İstanbul kitabı. Uğurt e, yeni çıkan geçtiğimiz ay inlanan kitabı. Ee, o kitap üzerine bir söyleşi düzenledik ee, sonra da e, hoca kitaplarını imzaladı <gülüyor> kütüphanede ee, şey tabii bu hani hem konusu itibariyle bu kitap işte bir kentle ilgili birçok konuyu da şey yapıyor o söyleşiyi de zaten youtube'a koyacağız oradan da izlenebilir. Evet, kitabı okuyanlar da zaten görmüşlerdir. Hani kentle ilgili birçok konuda aslında değinen bir kitap. Bu dolayısıyla kentlinin genel okuyucunun da ilgilenebileceği mahiyette bir şeydi. O yüzden tercih ettik. Yeni de çıktığı için bu kitabın söyleşisini yapmayı. Ardından da bir film gösterimimiz oldu. O da Ali Vatansever'in Saf adlı filmi. 2018'de sanırım ya da 17'de çekilmiş ama 2018 tarihli filmi. Ee, ...bir kentsel dönüşüm arka planında insanların dönüşümünü anlatan bir film aslında o. Ee, i̇zlemeyenlere tavsiye ederim mutlaka izlesinler. Benim hani ikinci izleyişim oldu ve tekrar çok etkilendim. Ve onun üzerine de e, Emrah Altınok'la birlikte Ali Vatansever'in bir söyleşisi oldu. Evet. Çok güzeldi. O da YouTube'a yüklenecek e, kanaldan e, izlemesini daha tavsiye ederim herkese. E, belki isterseniz siz... Geziyle evet, başlayabiliriz <gülüyor> belki. Ee, İBB Miras'la ortak gerçekleştirdiğimiz bir geziydi. Ee, önce Bukaryon Sarayı'na gittik. Oradan da Mevlana Kapı'yı ziyaret ettik. Ben de daha önce İBB Miras'ın herhangi bir gezisine katılmamıştım aslında. O yüzden benim için de bir tık heyecanlı bir deneyimdi. Ee, i̇lk izlenimim şununla ilgili oldu. Tamamen e, mimarlık disiplininden e, insanların katılımıyla gerçekleşmedi. Farklı disiplinlerden insanların da e, kentin e, tarihine dair böyle bir ilgi beslemesi aslında çok umut verici e, geldi bana. E, çünkü biz kendi e, çevremizde zaten bu ilgiyi besliyoruz ve tartışıyoruz, konuşuyoruz ama e, farklı ilgi alanlarına sahip insanlar da kenti görmek, deneyimlemek, e, neler oluyor, neler bitiyor takip etmek istiyormuş, onu görmüş olduk. bu e, Bukaleon Sarayı e, çok, Keyifli bir deneyimdi. Neslihan'da bana katılacaktır. Birlikte e, geziyi gerçekleştirdik. Mevlana kapıya geçince orada bambaşka bir, benim için en azından bambaşka bir e, senaryo vardı. Çünkü e, bir etkinlik alanına dönüştürülmüş. Aynı zamanda e, program devam ediyor. Restorasyon süreci devam ediyor. E, şeye de çok fazla ilgi vardı. Bundan sonra burada ne olacak, neler yapacaksınız? E, i̇lgisi de çok yoğundu. E, bizim tarafa da soruldu ama işte yetkilileri daha iyi bilgilendirdi yoğun bilgi vardı çok keyifli geçti gerçekten hani ben bir sırtımda bilgisayar çantamla gezmeme rağmen her köşeyi görmek istedim ve hani çok keyif aldım <gülüyor> kesinlikle kampüse dönüş böyle şey oldu güzel bir deneyim yaşamış başka bir yoluna geçiş hali oldu yani iki gezin yani gezideki iki rotanın bir e, ilişkisi de şöyleydi aslında bu klon sarayı e, daha hani böyle yeniden kullanıma açmaya yönelik bir e, çalışma değil aslında hı hı. orada daha arkeolojik bir e, çalışma devam ediyor. E, Mevlana Kapı'ya gelindiğinde ise e, Mevlana Kapı bir taraftan e, o tüm restorasyon süreci devam ederken bir taraftan kullanıma e, açılıyor. Yani orada işte kütüphane etkinlik alanı vesaire var. Bu yani i̇ki farklı e, yaklaşımı görmek de e, çok etkileyici oldu bence. Hani belki onu ekleyebilirim. E, ben de sergiden ve atölye çalışmalarından bahsedebilirim. Aslında bahsedeceğim bu etkinliklerin ortak bir noktası da... ...biraz daha hangar ve çevresinde olması. E, biz etkinlikleri bir planlarken... Sergiyi unuttum ben doğru. <gülüyor> evet, doğru. <gülüyor> evet. biz çok etkinlik olunca... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok özündüm. Biz etkinlikleri planlarken... Etkinlikleri planlarken özellikle e, hem kentliği yani e, mimarlıkla buluşturalım dedik. Hem de e, mekana da yayılmak istedik. Yani İPANA'nın hep kampüsünden bahsediyoruz. Florya'daki kampüs e, ne kadar etkileyiciydi diye. E, bu kampüsün tek bir noktasına tüm etkinlikleri <gülüyor> e, taşımak olmazdı. Yeterince e, zor olmazdı yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, bu yüzden biz de aslında e, söyleşileri e, ve e, atölye çalışmalarını mümkün olduğunca ...tüm etkinlikleri aslında kampüsün farklı alanlarına dağıttık. O alanlardan yine Büşra bahseder ama ben şimdi böyle hangarda gerçekleşen atölyelerden kısaca bahsedeyim. Atölyelerden bir tanesi iki seans gerçekleşti. Ölden önce ve ölden sonra Deniz Yıldırım'ın yürütücülüğünde bir çanta tasarlama atölyesiydi. Burada yürütücünün Deniz Yıldırım olması önemli çünkü... Deniz en başından itibaren Mimarlar Merhaba'nın kurumsal e, kimliğini tasarlayan kişi. Ben bayılıyorum ee, onun çizimlerini bu arada. <gülüyor> bu vesileyle çok... söylemek <gülüyor> istiyorum herkese. Herkes baksın çizimlerine. Ee, hani çok şahane ve e, aslında önce bir kimlikle e, ilerledik. Sonra biz mimarla Merhaba'yı geliştirdikçe e, kimliği de değişmeye ihtiyaç duydu. Ve Hı -hı. yakın zamanda yeni bir kimlik, yeni bir kurumsal kimlik tasarladı e, Deniz ona ve e, bu nedenle Özellikle Deniz'in olması e, bizim e, tercihimizdi ve çok da iyi geçti atölye. E, ve bir taraftan da Mimarlar Merhaba Çantası tasarlamış oldular aslında evet, atölye evet, çalışanları. Evet, yaparak öğrenmişler. Yaparak öğrenler <gülüyor> ve orada hani diğer atölyelerde e, Büşra farklı disiplinlerden katılımcılardan bahsetti. Çanta atölyesinde de e, farklı yaşlardan katılımcılarımız vardı. İki yaşında da bir katılımcımız vardı <gülüyor> örneğin. Ha. E, hani bu da bizim için değerliydi. Başka bir atölye gündelik nesnelerle yüzey canlandırma e, hareketi atölyesi Urban Artists ekibi gerçekleştirdi. Bu da hani oldukça e, keyifli ve daha kalabalık e, bir ekiple gerçekleşen atölyeydi. E, hangarın dışına taştılar ve hatta e, İPA kampüsteki e, daha önceki bir serginin e, iskeletini e, kullandılar. O da böyle bir e, atölye mekanı e, olarak e, etkileyiciydi. E, atölyelerden biri de yine e, tüm kampüse yayılan e, kentliyle renkler üzerine düşünmek. Ayşegül e, Kuruç yürütücülüğünde gerçekleşen e, atölye. Burada da e, tüm katılımcılar kampüsün renklerini keşfe çıktılar. E, hem o mimarlık, e, mekan, renkler, renk ilişkisi üzerine düşünerek ilerlediler. E, tüm bu atölyeler hangarda gerçekleşirken bir taraftan da bir sergi e, yer alıyordu. Ee, belki sergiye geçmeden böyle bir İpa. mekanları evet anlatmak iyi olabilir. Ardından evet. ben tekrar e, sergiden bahsedebilirim. Ee, İslam İhsan Planlama Ajansı, e, İpa Kampüs, e, Atatürk Flora Ormanı içinde, Flora Atatürk Ormanı içinde yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. E, i̇çerisinde e, geçmiş dönemde yazlık konut olarak kullanılan e, 12 yapı var. Bu, e, bu yapılar ofise dönüştürüldü. E, bir havuz var. Havuzda bir konferans etkinliği alanına dönüştürüldü. Bir de e, bir eski bir depo olarak kullanılan alan bugün Neslihan'ın bahsettiği hangar yapısı olarak e, devam ediyor. E, i̇çerisinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Atölyeler düzenliyoruz. E, biz istedik ki yani kampüsün her yerine yayılsın. E, bir hikayesi olan bir yer. E, daha önce e, aslında kamuya ait olan ama kamunun kullanamadığı bir alanken şimdi e, kamuya açık hale gelen e, bu alanın her köşesine olabilir bildiğince e, görsün katılımcılar istediğimiz için e, her alanı değerlendirdik. İşte bir kısmını açık alanda yaptık, bir kısmını kütüphane de gerçekleştirdik. Kütüphanede kampüse sonradan eklenen tek yapı aslında. E, İstanbul Kitaplığı olarak geçiyor. E, araştırmacılara ve e, merak edenlere açık kayıt olup katılabiliyor e, kendi kendi bulunan herkes. E, böyle. Evet harika sürenin sonuna geliyoruz ama serginin ismini söylememiştim Neslan çok kısa onun da bilgisini evet, evet. alalım. Hızlıca ondan bahsetmek isterim. Perek Kartpostalları sergisi. Bu 2020 yılında bir sanatçının açık çağrısı üzerine toplanan görsellerden oluşan bir sergi. George Payne'in Itola Calvino'ya yazdı ithaf ettiği metinleri kartpostal metinlerini görselleri olsaydı bugün nasıl olurlardı? Hadi bize bunun görsellerini tasarlayın ...diyerek bir çağrıda bulunmuştu sanatçı. Biz de bu çıkan ürünleri ilk defa Türkiye'de sergileme fırsatı bulduk. Bu kentte mimarlan merhaba buluşması vesilesiyle. Ve sergi neden tek gün diye yorumlar aldık. Benim gibi bazıları. Aldık. <gülüyor> ve aslında hani çok da hani fazla bir alan da kaplamayan ve... Kullanımda olan bir e, ha, şu anda bir yerde gerçekleştiği için e, biz bunu bir süre daha uzatma kararı aldık. O yüzden e, asla merak edenler e, hala e, gidip görebilirler sergiyi. Bu güzel haberi e, vermiş olayım. Harika. Bol bol peş peşe güzel haberler aldık yani. Hem sergi devam ediyor hem bu etkinliklerin devamının olacağı bence evet. çok çok güzel bir haber. Sizin deneyimlerinizi ben sormak istiyordum aslında ama sürenin sonuna geliyoruz. Yani birkaç dakikamız var. Belki çok hızlı olabilir. Yani sizce insanların ilgisi nasıl çünkü şu yüzden soruyorum. Örneğin bu İBB minerasının gezilerine ben de katılıyorum. Bir pazar günü saat 9'daki tura kuyruk oluyor ve bir saat içinde kontenjanlar dolmuş oluyor. Yani böyle bir ilgi de var aslında özellikle gençler tarafından. Ama çok farklı yaş ve ilgi alanlarından, gruplarından insanları da görüyoruz. Çok kısa ben birkaç dakikalık neler oldu izlenimleriniz bu etkinliğin sonunda onu sormuş olayım. Ee, ben ben mi cevaplayayım peki <gülüyor> kızıcık. Dediğin gibi gerçekten. Yani biz de e, kayıt alarak ilerlemek istedik atölyelerde ve gezi de e, özellikle kontenjanımız olduğu için. ...ve hani e, kayıtları açtıktan çok kısa bir süre sonra aslında kontenjanları doldurduk... ...ve senin de dediğin gibi yani pazar sabah dokuz buçukta buluşuldu bu şey için. E, çok da <gülüyor> kolay kolay herkesin yapacağı bir şey değil hafta sonu dinlenmek istiyor çoğu insan ama... E, ...bu işte e, şeyi gösteriyor aslında çok güzel canlı bir ilginin olduğunu da gösteriyor... ...ve gerçekten e, herhalde e, yani... Bu işi organize eden ve işte oradaki atölye yürütücüleri falan dışında hani katılımcılar arasında hani mimarlar ve diğer mesleklerden olanlar e, herhalde e, başa baştı diye düşünüyorum. Çok fazla farklı meslekten insanla tanıştım ben o gün konuştum. E, İPAN'ın o şeyi de güzel tabii yani yayıldık ve hani işte hangar, havuz vesaire diğer şeyler arasında e, atölyeler arasında, etkinlikler arasında sohbet etme ve işte birlikte vakit geçirme fırsatı da bu bulduk. Bu da hani başka türlü bir şey. Ee, sanırım bitti. <gülüyor> Süremiz... yani bir, bir dakika daha devam tamam. edebilirsin ekleyeceğim bir şey varsa. Ee, böyle Aslında şey istiyorum ben yani hızlıca bu, bu işte her, çok çok yoruldu e, birçok insan. E, birkaç kişinin en adını anmak isterim. Hani binat mimarlık medya ekibinden e, buradan işte Sibel Sen, Yücel, Sinem Yılmaz, Banu Binat Aykşegül, Gül Dönmez, Meltem İmum oldu, Aslardem ee, çok yoruldular. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Ee, ben de bu buradan evet. çalışma arkadaşım sevgili İdil Bayara. Çok e evet, Sesleneyim o zaman. <gülüyor> çok çok teşekkürler hepsine. Evet, yani biz burada üç kişi ile birlikte bu söyleşi gerçekleştiriyoruz ama bir ekip işi. Küçük ama çok çok emek veren bir ekip işi. Emek veren herkes çok teşekkürler. Sizinle konuşmak istediğim aslında bir konu da siz bu etkinlikleri düzenliyorsunuz. Bir mimarlık etkinliği düzenlemek nasıl oluyor? Nasıl motivasyonlar oluyor? Neleri dikkate almak gerekiyor? İstanbul gibi bir kentte bu kadar çok dikkate alacak çarpan varken nasıl bunları yapıyorsunuz? Çünkü bu tek tasarladığınız etkinlik değil ki mimarla merhabanın bile çok farklı ve İstanbul dışında da yaptığınız deneyimleri var, modelleri var diyeyim. Bu bir başka programda sizinle tekrar buluşup konuşmak çok gerçekten seviniriz. çok isterim. Çok hani Çünkü o kadar dolu dolu bir program olmuş evet. ki hani 25 dakikaya ancak sığdırdık. Ben bu vesileyle dinleyicilerin huzurunda söz alayım sizden. Yakın bir zamanda devamını yapalım. Çünkü hani bununla ilgili de hem bu deneyim üzerinden hem genel olarak Neler nasıl yapılabiliyor onları konuşmak hele ki Türkiye'nin bugünkü bağlamında çok çok önemli olur. Yani ben dinlemek isterim diye <gülüyor> söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Neslihan İmamoğlu, Neslihan Şık ve Büşra Topaktaş bizlerle birlikteydi. Kentte Mimarla Merhaba etkinliğini konuştuk. Ben merakla bekliyorum yayınlayacağınız içerikleri. Dinleyicilere de özellikle Mimarla Merhaba'nın sosyal medya hesaplarından da takip edebileceklerini hem gelecek etkinlikleri hem de yayınlanan içerikleri diye söylemiş olayım. Sevgili Ömer Şahin çok teşekkürler. Bizimle birlikteydi teknik masada. Ben Yağmur Yıldırım açık mimarlığı dinlediniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.